Allah Celle Hazretleri kendi ismiyle isimlendirdiği ve ahkamı eskimeyecek olan Kitab-ı Kerim'de de يَا اَلْيُّهَلَّس۪ينَ آمَنُوا hitab-ı selamatı ile hitab ettiği has kulları ve sevdiğini Peygamber'in Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendileri olan Hacim zettine talip, rızaya rafip ve aşık olan müminlere davetmektedir. İlan etmektedir. Lakin Jâkî Rasulümin Anbısukum Aziz, Ali Hamid, Muhairisun Aleykümün Mümin ve Ulu Ahl. Biz sizin cinsinizden bir Rasul gönderdik sizlere. İnsan cinsinizden. Beni Adem cinsinde. Yahut en fesekûm, en nefisinizi, en güzel, en ilminde en bakbul olan Benî Âdem'den Allamel Âdemel Esma'ya küllâhâ ve aynı zamanda, yani Esma'yı İlahi'nin küllüsine talim etmiş Ve Adem'ez Fâta ve Allem'ez Zâdem'e malik olan Muhammed Aleykissalâdu ve Selâbü'l-Llâh <gülüyor> <gülüyor> Sera'ûh ve Rahîm, sizler için hem Ra'ûh hem Rahîm hep aziz, malum üşahımız sıra uf Allah'ın esmalarındandır, isimlerindendir yani. Rahim de öyle, Cenab-ı Hakk'ın ismidir ve Habibi Zişane Hazreti Peygamber'ime de Cenab-ı Hakk kendi ismiyle vermiş, kendi rahim ismasını vermiştir. Bu Rahmaniyet ve Rahimlik, yani. Bismillahirrahmanirrahimdeki Rahmaniyet ve Rahimiyet, Rahman fi dünya, Allah dünyada bütün mahlukat-ı ilahiyyesten müehrine, <gülüyor> la dinisine, dinsizine, dindarına, hepsine merhamettedir. Er-Rahim, ısması kıyamet gününde tecelli fikirliyedecektir ki, dünya yüzüne büyük mahlukat-ı ilahiye verilen, merhamet denilen mevkup, merhamet. Bu, yüzde bir yüzü dünyaya verilmiş, Cenab-ı Hakk'ın rahiliyetle, Resulü'nün rahim şefaati, rahiliyeti, bu 100 cüzdü olan merhametin 99'unu Allah Muhammediler için, Müslümanlar için, müminler için, Ağaç kısaltılar için ayırmıştır kıyametleri için. Yani Rabbin yeti 100 cüze ayırırsa ki, e, 100 cüze bir cüzü dünyada bulunan merhamet denilen nesne. neyse odur. 99'unu Allah Muhammedilere kıyamet gününde hazırlanmıştır. Ve Cenab-ı Peygamberin ismini onun için Rahim esmasını koymuş çünkü şefaat-i sahibi Peygamberimizdir makam-ı mahmus sahibi cenab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve deniz zat-ı uliyete öğretecek diyecek, Ümmet-i Muhammed'e bu istifadını o gün de gösterecektir. Yani beyinler, beyinler kafatasarında kaynadığında, gözler yerlerinden oradığında, mazlum zalimin yakasına sarılıp haklara bekliğinde, dünya yüzünde, elleri öpülenlerin bazılarına ayak altında sürülüğünde, dünyada aziz açıdanlarımız zelil olduklarında, o yüzden cenab Hak bunu tecel geçirerek Ümmet-i Muhammed'in ittifatını yükselecek ve cemal ile müşerven Zaten aşkı sadıkları bu alemde de cemai ilahiye müştahak olmuşlar ve bu cemal'i kendilerinde bulmuşlardır, geçiyoruz. Cümle peygamberan e, izan hızaratı yıldızlar gibidir. Sure-i Yunus'taki bulunan hüvellezi cealeşşemse zıya'yı anbel kanara yura Buradaki tasavvufi mana şems hakikat Muhammed Mustafa'dır. Cümle enbiya nurunu Hazreti Fahri Risale, sallallahu aleyhi ve sellem'den almıştır. Nasıl güneşten diğer yıldızlar nurlarını alıyorlarsa şems-i hakikat-ı Muhammed diğer enbiya peygamberler nurlarını Cenab-ı peygamberle almışlardır. Resulullah işin evveli ve ahiridir. Nure vel bazısı oradır fakat evvel ve ahir zahir ve batın Hazreti i Fahri Risale törbetine halkolunuzdur ve yazılınız. Ne varsa. Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri, burada esmasıyla, Habibini kendisine dövdürdüğünü beyan etmiştir. Ve vahuf ve rahim ve aziz Bir de is'abla yine söylemiştim. Tehbi bir sıfatı vardır ki, işte Bedir Muharabesi'nde Fah Risale sallallahu aleyhi ve sellem Küfar-ı Hakisar çok kalan olduğu halde yerden bir avuç toplanmış ve Küfar-ı Hakisar üzerine toprağa atmış. Kafirlerin gözü kör olmuş ve zaten kör olan gözleri kör olmuş. Hakkati görmeyen gözleri de tekrar kör olmuş. Ve malum olmuşlardı ki Cenab-ı ve ma'rami ki İzirameyte ve nakimimallaha erama Habibi Muhammed attım bakı toprağa sen attın ama senin elinde ben attım diyor Hz. Allah Celle Celalü Hazretleri. Yine şurayı izimle ve <gülüyor> meyan tik ve ayre <gülüyor> hava inne ve illa vahiyüha. Habib Muhammed Resulü Muhammed'in hiçbir işi kendi isteğiyle kendi arzusuyla yapmaz. Ancak benim vahiy yapar. Bu da tefili efalettir ki o da zahir olmuş şeyler hem yer aşkta ve Cenab-ı ve inel lezine yubayne ki inma yubaydullah ayetleri ki habir Muhammed sana bi adeten bu bana bi adetle 224000 nebi nebi Resulullah'ın gelmesini müjdelemek üzere Allah göndermiştir. Yoksa bir peygamber gönderir, zulmü kendisine davetli ikadeydi. Resulullah'ın şerefini bizlere bildirebilmek için 224000 peygamber gelmiş Hazreti Fahir'in risaletteki gelmesini bizlere müjdelemiştir bu şehrin Allah! Nasıl gibi padişah geleceği vakitte önden, öncüler gelirler haber verdiler, geliyor geliyor geliyor, açılırsa savulun geliyor, sonra sultan gühur eder, işte enbiyalar, peygamberler sultanı, Allah'ın sevgilisi Mahbubu Hazreti Muhammed Mustafa'nın gelmesini tepsirat için semavat ve ard içinde bulunan ve buğren bütün mahlukat ilahi ilahiyye 220 peygamber gelmiş, bunların içerisinde 113 tanesi üll peygamberdir. Cümlesi Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmişini müzelemiştir. Elhamdülillah. Biz, biz işte bu peygamberi zişan ki buna kim bir adettiyse hakka bir adet etmiştir. İki cihanda adil olmuştur. Muhammed Resulullah diyen diller Allah! cehennem narı görmeyeceklerdir. Hatta müminlerden bir nakar olanlarıjuna baktı. Habibine haber vermeden adalete tecelli edecek, nâra koyacaktır. Kâfirlerin elleri bu kâdedir. Yani kelepçede ve zincirdedir. Esta iz billah. İnne adetnâ lil kâfirin serasile ve ağrâlen mesâ'îla. Biz kâfirler için zincirler, bu kâlalar, kelepçeler hazırladık. Müminlerin elleri kilit vurulmayacaktır. Her kâfir kendi ameli şekli cehenneme ifsal olunmazak günlerece. Şekli insanda değil. Ameli domuzsa domuz olarak, maymunsa maymun olarak. Yalnız ümmet Muhammed, Ves-i, Ademiyetle gelecekler, melekler soracaklar. Siz kimsiniz? Biz hangi kavmsınız böyle? Diğer küfar, hakisar, hepsi kendi amel üzerine nara girdiler, siz şekli insandasınız. O vakit diyecekler ki, Resulullah'ın ismini mutaram. Allah! Çünkü Resulullah'ın ismini anırsa, nara söner cehennem. Diyecekler ki, biz Ramazan'da oruçlardık, Kur'an bize nazi olmuştur. Ha, sizler, ümmeti Muhammed Böyle bir peygamberi zişana ümmet ettiniz, ümmet oldunuz da burada sizin işiniz ne? Bunlar zalimler, çok günahkarlar, şefaata masal olmayanlar. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, evet. Habibine haberden eder, bunlara narak koyacaktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şefaat-i verilmiştir. Makam Mahmud kendisine ihsan olunmuştur. Velek Cenab-ı Allah denen kitab-ı keriminde vele seyf ve yuhidike rabbuke fetarda Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yeter deyinceye kadar sana vereceğim. Yeter yarat yarat. Tamam. Böyle deyinceye kadar sana vereceğim. Dediği için kalplerinde zerre miktarı iman olanı dahi Cenab-ı Peygamber şebat edecek. Nardan kurtaracaktır yani. Bir kısım var ki onlarda hukuk-i imat vardır ümmet-i Muhammed'den zalimlerdir. İmanlıdır ama zalimlerdir. Onları Cenab-ı Hak Habib Eylül'e haber vermeden nara götürecektir. Sonra adalet tecelli edecek. Maşallah cezalarını iyiyse cezalarını görecekler. Sonra yine Cebrail aleyhisselam gelip cennete peygamberi işaret edip bize haber verecektir. Ya Resulallah siz burada işarettesiniz. Ümmetinden bir kısım nardadır. İyice Cenab-ı Cenab peygamber ağlayarak terk edecek ve cehenneme olarak koşacaktır. Ve gözünden perde nihan olacak, kaldırılacak. ümmet Muhammed'in o zalimleri simsiyah olmuş, yanmışlar. Ya Resulallah, vaatim bu muydu? Hani bize işte şefaat edecektin? Efendimiz ağlayacak, ya abi, şimdilik şefaatini bana müyesser kıl ki bunlara şefaat edeyim, kurtulayayım. Şefaazini Cenab-ı Peygamber'e çıkacak, onlara da şefaat ederek Cennet'e tam güldürecek. Onun için ey müminler, dünyada en büyük saadet ve devlet, Allah'ın en büyük nimeti, üzması Cenab-ı Muhammed Aleykissalatu Vesselam'a Bundan daha yüzeyde bir yönet yoktur Allah'ın Bir gün Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem oturmuşlar, mahzunmuşlar o gün. Yine buylar gibi hadis-i şereflerinde, eğer benim bildiğimi siz bilseydiniz, benim gördüğümü siz görseydiniz, gülmez, oynamazdınız, eğlenmezdiniz. Öyle bir gününde Cenab-ı sıdık -ı Ekber, يَارِ غَارَةِ اِكْسَيْدَنَا عَبَابَكِرِ صُّدِكَ حَدْتَرِي ki, eshabın en faziletlisidir. Huzur-u gelmiş. ''Ya Resulallah, mahsuniyetiniz nedir?'' diye sormuş. Buyurmuşlar ki, ümmetimden endişe ediyorum. Bir gün gelir ki, ümmetim dinli tutacak olursa, ateşi avucuna almış gibi olacak. Bir adam ateşi avucuna koyar tutar, dinli tutarsa bu şekilde olacak. Dininini bırakırsa, ateşi bırakırsa dinden çıkış olacak. O günü düşünüyor. Ve akıbetlerinden endişeliyim diyecek. Seyyidine avâ ve gizlik, Cenâh-ı Peygamber sallallâhu aleyhi ve sallâme, Ya Rasûlallah, benim duam şudur gece gündüz, Allah benim duamı kabul eder mi? elbet eder ya rı gârimi. Ya Rabbi, Ebu Bekir kulunu öyle büyüt, öyle büyüt ki, cehennemi verin ve doldur. Orada ümmeti Muhammed'e yanacak kimse kalmasın. Ben bu dua ediyorum ya Resulullah. Dua bir suya bulursa ben doldururum mağarayı. Onlara ben feda olayım. Evet Fahr-ı Sahabe Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gece gündüz bütün hususu, bütün sıkıntısı bizim hakkımızda idi. Bazı geceler mübarek gözlerinden yaşlar döker. mübarek sakallarından bir tane yaşlar dökülür ellerine sokulur. Hatta Hazreti Amin'e diyor ki, ralilerin rüva ettiğine göre, benden Resul'um doğduğu vakitte, oğlum Muhammed'in doğduğu vakitte, onu secde ettiğini gördüm. Gözleri sürmeliydi. Göbeği kesilmişti, sünnetliydi. Mübarek dudakları oynuyordu. Aldım, dinledim, ümmetim, ümmetim diyordu. Bütün ömrü boyunca, gece ve gündüzde ümmetinin, Felahı ve saati çalışmış ve beşeriyeti Cehennem'in kenarından kurtarmıştır. Allah öyle söylüyor Celle Celaluhu Hazretleri, nâb Yine, aleme Muslat'ta, Hz. Ali Kerâm'ın Ahireş'e buyuruyor ki, biz yanında bulunuyorduk kendisinin, ayaklarından ruh çekildi dizlerine doğru. Sonra, su dökmemizi üzerine istedi. Dedi ki, Yahutların beni zehirlediği zahir oldu. Zehri şiddetini görüyoruz. cenab Peygamber'e rütbe-i şehadet de verilmiştir. Hayver vadasında bir Yahudi karısı, Efendimiz'e zehir yedirmiştir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem affetmiştir kendisini. Affetmiştir. Üzerine su döktürüyordu. Sonra ruh diyor, göbeğine geldi ve güveşine geldi. Mübarek parmağına kaldı. Su ve refikül âlâ, su Sünnete böyle ala dedi, ruhu tümutulara uçtu. Şimdi sonra baktım, gidiyor imam ala karanma Allah ﷻ ve çırıltaklara oynadı. İkram tutakta oynayınca gittin kulağım verdim ne söylüyor diye. Çünkü Resulullah Efendimiz'in her şey kesmedi demiştir. Yalnız karpuzu nasıl kesti? Onu bir onu bir rivayet ediyoruz. Karpuzu nasıl kesti? Ondan gayri ne varsa yani habbeden kubbeye kadar, zerreden kubbeye kadar hepsi tevhid demiştir Cenab-ı Hak ﷻ ve Bir karpuzun kesildiğini. Nasıl olduğunu rivayetmiyorlar, ondan dolayı da İmam Mali karpuz yememişti. sünnet Rasulullah'a Resulullah'a muhalefet yapan. Daktım, mübarek dakara oynuyordu. Gittim, kulağımı verdim ağzına. Gene o haldeyken yani ruh çıkmıştı. Anladım ya, Enbiya'ya ölüm yok. Onlar ölmezler, Enbiya, Evliyaullah. Hatta müminler de ölmez, olurlar. Ölen hayvan yemiş. Kulağımı verdim ağzına, gene Cenab-ı Hak Risale, ümmeti Ümmet ümmetiyen, ümmetim, ümmetim, diyor. Bu kadar şefkatli ve rahmetliydi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de işte rahimiyet sıfıdını Peygamberine verdiğini söylemektedir. Elhamdülillah ki O'na bir ümmet olduk ve O'na bende olduk ve bu nimete girdik. Ey aşk Sadıklar! Ey Rah-ı rah Hak göz edenler, Bir nimet verilir. O nimetin şükrü eda edilmişse o nimet geri alınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ihsan olunmuş. Bu bir nimet-i üzmadır. bize bundan sonra ve sual olunacaktır. Bu nimetin şükrünü etmezsek elimizden alınır. anmışım Onun çizdiği yol, onun getirdiği kitap, Allah'a varan yoldur. Ve birinci babı, bab-ı <gülüyor> babu Muhammed'den geçilir, rızaya ve ridoana, Cennete, Fima Kadı o yoldan erişilir. Bu yolu terkelenenler <gülüyor> helak olurlar. Kim ki bu, bu nimetin kıymetini bilmez, o nimet onun elinden çıkar. O kimse zelil olur. Muhammedsiz bir gönül, hayvan kalbinden farkı yoktur hayvan yüveğinde. Bir gönül ki muhammetsizdir, bir gönül ki muhabbetsizdir. Bir gönül ki Allah Resulü'nü şeyinden cihade sevmez, o gönülün sahibi iman-ı temale edilmez. Ey aşk-ı sadıklar, fırsat elimizdeyken, fırsat elimizdeyken, ruh kuşları beden kafesinden uçmadan, elimizden bu mülk fani gitmeden, ahirin tarlası olan bu dünya elimizden çıkmadan, Kur'an'ın kadri kıymetini bilelim, çizdiği yoldan, getirdiği kitabın emirlerine sarılalım velileriyle ihtiraap edelim. Onu, onun evladını, ehl-i beytini, ashabını, velilerini, alimlerini her şeyden ziyade söyledim ki, onların onun velilerini sevmek, onun alimlerini sevmek, onu sevmeklebidir. Çünkü diyor ki, bana itaat Allah'a itaattir. Bana isyan Allah'a isyandır. Benim emirlerime itaat bana itaattir. Resulullah'ın emirleri Resulullah'ın kitabına hâmi olan Esrar-ı İlahe'ye vâk'ına evliyâullah ve ülema-i ben'e Ve Kitabı ı kerime sıkı sıralalım. Ve sünnet-i Resul'e yerlerine getirelim. Ona salatu selam'ı çok okuyalım. Bu salatu selam, gönlümüze muhabbeti, i muhammediye tohumuna ekmek demektir ki, o tohum günler, günlerden sonra göz ışığı yaslanırsa mutlaka meyvesine verecek. Mutlaka bu alemde Resulullah ile görüşeceksin ve bulacağız. <Gülüyor> Allahu Yedül Aleyhisselam'a ihtimalle şikayet vermiştir.